buyurduğu gibi. Evet kardeşlerim el kelimesi Allah Azze ve Celle'nin el ismi de e, birçok yerde Allah Azze ve Celle zikrediyor. وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَىٰهُ Allahu وَاسِعٌ alim. Allah Azze ve Celle mülkünü dilediğine ver. Allah Azze ve Celle ilmi geniş olandır. Beni diyor ki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 vallahu asiun alim allahın ilmi çok geniştir inne rabbeke vasiul mağfireh allah azze ve celle'nin bağışlaması çok geniş olandır kul ya ibadeyyellezina asrafu ala enfusihim ey kendilerine günah işleyerek kendilerine zulmeden kullarım la taqnatu min rahmetillah allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin innallaha yaghfiruz ve cemi'a allah bütün günahları bağışlayandır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 100 ve Her başakta tam yüz tane tohum vardır. Vallahu yud'ifu limen Allah dilediğine kat kat misliyle verir. Vallahu alim. Allah ilmi geniş olandır buyurur Subhanahu ve Taala. Demek ki kardeşlerim Allah azze ve celle'nin el-Vasi ismiyle alakalı Allah azze ve celle kullarına Hiçbir zaman taşıyamayacağı yükü yüklememiştir. Bu da elvasi ismiyle alakalıdır. لا يُكَلِّفُ nefsen نَفْسًا إِلَّا Allah Azze ve Celle hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü ne yapmaz? Yüklemez. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Muhakkak ki Allah sizin için kolaylık ister ama zorluk istemez diyor Allah Subhanahu ve Taala يريد الله ان يخفف Allah sizden hafifletmeyi ister khuliqal ve khuliqal insanu daifun muhakkak ki insan zayıf yaratılmıştırdır Allahu celle Evet Allah hepimize hayır versin. Gerektiği gibi hamdeden, şükreden, kollarından